İklim acil programı başladı. Ben Can Bil. Bugün sizlere bir kayıt gönderiyorum. Zor zamanlardan geçiyoruz. Fakat bu zor zamanlara rağmen ellerindeki işi bitirmek isteyen ve tamamlamak isteyen genç arkadaşların sesine de kulak verilmesi gerektiğini düşünüyorum. İklim için okul grevcisi arkadaşlar önümüzdeki günlerde yine iklim grevine çıkacaklar. Fakat bu sefer dijital iklim grevi olarak gerçekleştirecekler eylemlerini. Neden bunu yaptıklarını Kendi ağızlarından dinlemek için onların ses kayıtlarını derleyip toparladım sizler için. Şimdi onlara kulak verelim. İlk çağrıyı Bengisu Çağal Altıncı yapıyor. Ardından arkadaşlar teker teker isimleriyle beraber mesajlarını iletecekler. Toplum sağlığı için evden çıkmıyor. Fridays for Future ailesi olarak tüm gönülleri dijital iklim grevine çağırıyoruz. İklim aktivistleri olarak uzun zamandır iklim krizi hakkında insanları bilgilendirmeye çalışıyor ve onları çok geç olmadan önlem almaya çağırıyoruz. Karşı karşıya olduğumuz bu kriz dünyadaki herkesi kesimi farklı bir şekilde etkiliyor. Bu sebeple halkları tek noktada toplamak zorlaşabiliyor. Bir kesim iklim krizinden dolaylı olarak etkileniyor ve bazıları bunu tamamen yok sayarak yaşamına devam ediyorlar. Farkında olmasalar bile iklim değişikliği onlara çeşitli sağlık problemleri, sofralarında besin değeri yetersiz yiyecekler, sağlıksız bir çevre olarak geri dönüyor. Dünyanın geri kalanını ise kriz maalesef doğrudan vuruyor. Fakat bu kesim medyanın ilgisini yeterince çekemiyor. İmkanları kısıtlı kesimler, temiz su ve ekecek ekim bulamıyorlar. Doğal afetlerden dolayı evlerinden oluyor ve iklim göçüne zorunlu kalıyorlar. Gezegenimizin büyük bir yüzdesini kaplayan ormanlar, aylarca süren yangınlarla boğuşuyorlar. Okyanuslar artık plastik kirliliğini kaldıramıyor, kutuplar ise yok olmak üzere. Artan sıcaklıklar ve evlerinin yok olması üzerine canlıların nesli tükeniyor. Veya göç edecek farklı yerler bulmaya çalışıyorlar. Bunun bir sonucu olarak ekosistemin tıkır tıkır işleyen zincirinde kırılmalar meydana geliyor. Önlerinde yaşayacak uzun yılları olan çocuklar da gelecekleri için endişeli. Çünkü şimdinin yöneticileri ve güç sahipleri yerlerini terk ettiklerinde dünya şimdinin çocuklarına kalmış olacak. Sebepler ve sonuçlar saymakla bitmez. Artık felaketleri izlemek ve tekrar etmek yerine harekete geçme zamanı geldi. Dünyanın öncelikli krizi doğal olarak şu anda ölümcül bir pandemi tehdidi olan koronavirüsü ve birçok ülkede sokaklar boşalmış durumda. Üzücü bir sebeple de olsa insanlar düzenlerini değiştirmeye başladılar. Sonucunda Çin'de hava kirliliğinin azalması, bazı Avrupa ülkelerinde suların berraklaşmasıyla hayvan çeşitliliğinin yeniden çoğalması gibi durumlar gözlendi. Bu sayede insanlar ellerini çektiklerinde dünyanın kendini iyileştirmeye başladığını görmüş olduk. İklim krizi bizim için koronavirüsü derecesinde büyük bir tehdit haline gelmeden önce harekete geçmemiz ve etkileneni en az indirebilmek için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Toplum sağlığı için evden çıkamıyoruz. Biz de Fridays for Future ailesi olarak 3 Nisan'da planladığımız grevi online olarak gerçekleştireceğiz. Herkesi dijital iklim grevine çağırıyoruz. Herkese merhaba, ben Selin Gören, 18 yaşındayım. Robert Kolej'de 12. sınıf öğrencisiyim ve Fridays for Future Türkiye'de iklim aktivistiyim. Şu anda elbette Covid-19 sebebiyle hepimiz evdeyiz. 3 Nisan'da Beşiktaş'ta büyük bir iklim grevi planlıyorduk. Şimdi tabii sokakta yapamıyoruz grevimizi. Ama şu anda umutsuzluğa kapılamayız. Tam tersine umuda, birliğe ihtiyacımız var. Bu yüzden iklim grevimizi dijital ortama taşımaya karar verdik. Çünkü iklim krizi beklemiyor. Artık hatalarımızdan ders çıkarmalıyız. Karbon emisyonlarını azaltmalı, döngüsel ekonomiye ve sürdürülebilir politikalara geçiş yapmalıyız. Bu taleplerle 3 Nisan günü online grevimize hepinizi bekliyoruz. Detaylara Instagram'da Fridays for Future alt-tr adresinden ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Selam, ben Nur Nisan. Dokunçuk'ta giden bilgisayar öğrencisiyim. Ankara'da Ankara'dan Fridays for bir parçasıyım. Bugünlerde gerçekten zor bir dönemden geçiyoruz. Hem ülkem hem dünyaca. Hacız kendi durumların ötürü stresli hissediyorum doğal olarak. Yolan çıkan bal sellerin nasıl geri gireceğini de ayrıca merak ediyorum. İnşallah bu durumlar e, düzelir. Ayrıca insanlara buradan küçük bir mesaj e, vermek istiyorum, mesaj bırakmak istiyorum. Bence doğa artık gerçekten sınırına dayanmıştım ve biz insanlar onun sınırında yani Gerçekten çok zorluyorduk. Sınırları aşmak için çok zorluyorduk. Ama ona toparlanmaya bir yandan da ihtiyacı vardı. Ee, ve bildiğiniz gibi başımız koronavirüsle oldukça dertte. Ama bu virüs yüzünden bu e, Çin'de, dünyada duran fabrikalar sayesinde havanımız biraz da olsa nefes alabildi. Doğa kendini toparlamaya başladı. Evet, e, korona yüzünden gerçekten bir sürü insan öldü. Ve bir sürü insan şu an... E, bulaş bir şekilde dünyaya hızla yayılmaya devam ediyor. İnşallah eskilerine döner ve gerçekten bu durum çözülür. Ama bir yandan da e, doğaya yaptığı bu şeylerde yani doğanın kendini toparlaması yönünden de bu duruma bakmalıyız. Mesela sabah güneşliyken bir yanda bir yandan kar yağmaya bile başlıyor. Mesela biz kışın kar beklerken bir yanda e, güneş yüzün güneşle hava sayesinde pikniğe bile gidebiliyoruz. Yani Artık yani bunlar gerçekten anormal durumlar ve biz artık olaylardan ders çıkarmaya başlayıp birbirimize ve çevremize iyi davranmaya başlamalıyız. Ayrıca biz Fridays for Future olarak 3 Nisan'dan yapacağız? 3 Nisan'da bildiğim gibi zınırına dayanan doğa ve iklim krizi konusunda insanların dikkatini çekip onları bu konuda görmemazıcı dijital bir iklim grevi düzenleyeceğiz. Madem evlerimizde tıklı kaldık bu virüs yüzünden pes etmek yok. Beni de etmek yok. Siz de bizim dijital görümüze katılın. Merhaba, benim adım Güney Deniz Teke. 11 yaşındayım ve iklim aktivistiyim. Fridays for Future hareketine İstanbul'dan katılıyorum. Sadece bir çocuk gibi oyun oynamak, okul ve ödevlerimi dert edinmek isterdim. Ancak gezegenimizin başına gelenler beni endişelendirerek harekete geçirdi. İklim krizi daha şimdiden hayatlarımızı felç etmeye başladı. Gerekli adımları atmazsak çok daha kötüsünü göreceğiz. Avustralya yangınları, buzuların korkunç bir hızla erimesi, seller ve kuraklık, virüs salgınları, acaba doğanın son uyarıları olabilir mi? Ormanları yok ettiğimiz için sayısız canlıyı da yok etmiş oluyoruz. Kentler, endüstri ve taşıtlar yüzünden ekosistemimiz çöküyor. Okyanuslar, kıtalardan büyük plastik adalarıyla kaplandı. Geçen yıl Greta Thunberg'in çağrısıyla başladığımız Küresel Etkinlik Grubunun beşincisini 3 Nisan'da koronavirüs salgını nedeniyle dijital platformda gerçekleştireceğiz. Bize katılmanız çok önemli. Omuzlarımızdaki yük tahmin edersiniz ki çok büyük. Gezegenimiz tüm canlıların ortak evi yanıyor. Fosil yakıtlar, kömür, petrol, bırakın yerin altında kalsın. Paris Antlaşmasının gerekleri yapılsın. Çağrımız bu kadar basit. Harekete geç ve bize katıl. Biz değilsek kim, şimdi değilse ne zaman? Merhaba, ben Deniz Özaynın. 15 yaşındayım ve iklim aktivistiyim. Fridays for Future Türkiye ve Politya ile birlikte çalışıyorum aktif olarak. Şu anda hepimizin bildiği üzere olağanüstü bir durum içindeyiz ve bu hepimizin hayatını etkiliyor. Mesela ben okula gidemiyorum. Online olarak ders almaya çalışsam da bu tabii ki... okula gidip yüz yüze öğretmenlerimle arkadaşlarımla beraber ders almak kadar etkili olmuyor. Fakat bu durumda alabileceğimiz bazı önlemler dışında yapabileceğimiz bir şey yok. Çok etkileyebileceğimiz bir durum değil. Elimizde olan bir şey değil. Ee, bu yüzden umutsuzluğa kapılmamak gerekiyor. Maalesef dört göze beklediğim bir sürü etkinlik ve aktivite iptal olmak zorunda kaldı. Yine toplum sağlığı ve güvenliği için. Bunlardan biri de bizim 3 Nisan'da İstanbuldaki ekibi olarak Beşiktaş'ta yapmadı, yapmayı planladığımız iklim grevi. Bunu Beşiktaş'ta gerçekleştiremeyeceğiz. Fakat e, bunun yerine 3 Nisan'da online olarak Zoom uygulaması üzerinden ve bunu belirli sosyal medya platformlarında yayınlayarak bir etkinlik yapmayı düşünüyoruz. Ayrıntılarını sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Hepinizi burada görmeyi isteriz. bunun hazırlıklarına şimdiden başladık. Ve hepinizi 3 Nisan'da bu sefer sokakta değil dijital görevde görmek dileğiyle. Merhaba herkese. Ben Bilge. Ankara'da yaşıyorum. 17 yaşındayım. FFF Ankara organizatörlerindenim. Ve çoğumuz gibi sonsuzluk gibi gelen bir süredir COVID-19 salgınından dolayı eve sıkışmış durumdayım. Malumunuz sokağa geçtim kapımızın önüne çıkmaya korkar olmuşken halk sağlığını tehlikeye atacak bir iklim grevi düzenlememiz mümkün olmuyor. Salgın ülkemizde başladığından itibaren FFF Türkiye ekibi olarak normalde 3 Nisan için planladığımız küresel iklim grevi hakkında ne yapsak diye kara kara düşünüyorduk. Bilimi dinleyin diyen bir grup olarak sokağa çıkmamız söz konusu bile değildi. Bunun üzerine dijitalde ne yapabileceğimizi nasıl birleşebileceğimizi konuşmaya başladık. İzole olsak da birlikte olabileceğimiz çözümümüz ise internet üzerinden Türkiye çapında bir görüşme yapmak ve burada normal bir grevde ne yapıyorsak onu yapmak oldu. Basın açıklaması okuyacaktık, pankartlarımız elimizde olacaktı. Birbirimize bu çok ihtiyaç duyduğumuz zaman da destek olabilecektik ve yükümüzü bir nevi azaltacaktık. Benim için yaptığımız dijital grevin en büyük anlamı, Her şeyin sürreal ve korkutucu bir hızla geliştiği hem eve hem de içimize kapandığımız tuvalet kağıdı üstüne birbirimizi parçaladığımız zamanlarda bile bir ekip olarak bir arada olabilmemizdi. Maalesef biliyorum ki bir gün sadece iklim krizinden ötürü çok benzer senaryolar yaşayacağız. Ve buna rağmen birbirini kollayan, büyük resmi görebilen bir topluluğun parçası olmak benim için güven veren bir histi. Bu cuma... 20 Mart günü, 3 Nisan için planladığımız büyük dijital grevin bir denemesini yapacağız. İklim krizi durmadı, biz de durmuyoruz. Bu yüzden sokakta olmasak bile biz evde iklim grevindeyiz. Bize katılmayı unutmayın. Merhaba, ben Aslı. Östüçeride lise 3. sınıf öğrencisiyim. Şu an modern toplum ıskına olmadığı bir durumla karşı karşıya. Binlerce insan hayatını kaybediyor, seyusuz vaka var, ekipmanlarımız yetersiz, sokaklar boş, dükkanlar kapalı... Tabi bazen salgından dolayı okula gitmeyip evden çıkmamam gereken bir döneme denk gelmiş olmamı şaşırsam da bilim insanların ve yetkililerin uyarılarını dinlemenin elimizden gelenin en iyi şey farkındayım. Ve aslında önemli olan nokta da bu acil durumda yerel topluluklar olarak değil bütün dünya olarak mücadele ediyor olmamız. Çünkü tıpkı iklim krizi gibi bu krizde farklılıklarımıza, milliyetimize, rengimize, inançlarımıza bakmak için bizi etkiliyor. Bu yüzden aynı şekilde tıpkı iklim krizine karşı olduğu gibi bu krize karşı da bilimin erkezine birleşmeliyiz. Fridays for Future, Türkiye olarak bir krizin diğer krizden daha önemli olmadığını bildiğimiz için Türkiye genelinde 3 Nisan'da yapmayı planladığımız iklim görevine dijital ortama taşımaya karar verdik. Böylece teknolojiyi kullanarak zor zamanlardan geçiyor olsak da her türlü krize karşı duruşumuzdan, beraberliğimizden ödün vermediğimiz Aksine birbirimize daha sıkı bağlandığımız mesajını vermek istedik. Merhaba. Ben Deniz Şevikuz. 12 yaşındayım. 7. sınıf öğrencisiyim. Her cuma gün Ekim için okul grevi yapıyorum. Bugün benim için ayrıca önemli. Çünkü 52. haftam, yani birinci yıl dönümü. Ne yazık ki şanssız bir güne denk geldi. Aslında bugün için başka planlarım vardı. Ama tabii iptal etmek zorunda kaldım. Virüsün bulaşma tehlikesi ortadan kalkana kadar herkesin evde kalması çok önemli. Greta'da da iktim grevcilerini bu konuda uyardı. Ben de Greta'nın uyarısını uyarak evde kalıyorum ve bugünden başlayarak grevlerimi online'a e çeviriyorum. Bu durumdan mutlu olduğumu söyleyemem. Çünkü ben sokak aktivizmini seviyorum. Sokakta insanlarla etkileşim halinde olmayı seviyorum. Aylardır grevlerimi sokakta yapıyorum. İnsanlar yanıma gelip konuşmaya davet ediyorum. Çünkü yüz yüze iletişim kurulduğu zaman mesajımızın daha iyi geçtiğine inanıyorum. Ama şu anda bunun için koşullar uygun değil. Tehlike ortadan kalkana kadar grevler online. Try Restore Future Türkiye olarak 3 Nisan'da da 5. kre sektim grevini online olarak yapacağız. Herkesi bize katılmaya davet ediyorum. 3 Nisan'da dijital grevimizde buluşalım. Merhaba, ismim Elif Türkerçi, İstanbul Alman Lisesi'nde 10. sınıf öğrencisiyim, FFF bünyesindeki bir iklim aktivistiyim. Ben açıkçası biraz kendimi çaresiz hissediyorum. Çünkü elimden hem insanlık hem dünya için evde kalmak dışında, kendimi karantina altında tutmak dışında bir şey gelmiyor. Ama ben bunun çok önemli olduğuna inanıyorum. Çünkü toplumsal yaşamın döngüsünü korumaya çalışan toplu taşıma sürücüleri, sağlıkçılar, temizlik görevlileri ve benzeri çalışanlar için bu çok önemli. Çünkü biz dışarı çıkarsak, onların karşı karşıya kaldığı tehdit daha da artıyor. Ne kadar çok insan, o kadar onlar için daha büyük sağlık sorunlarına sebep olabilir. Ve açıkçası son zamanlardaki artan depremler, bölgesel başlıca küçük salgınlar, Ve her sene olmasına rağmen bu sene daha da şiddetlenen ve önüne geçilemeyen Avustralya'daki geçtiğimiz aylardaki yangınlar ve benzeri bütün bu olaylar bence tek bir sonuca varıyor. Dünyanın bize sunduğu kaynakların kıymetini bilemiyoruz. Bu yüzden insanlığa bir mesajım var. Bir birey olarak kendinizi korumanın dışında toplum yaşamını, sağlığını, yaşlıları ve dünyayı gözetmelerini istiyorum herkesten. Çünkü aslında marketlerdeki tüm temizlik malzemeleri ve gıda ürünlerini depolamak başka insanların ihtiyaçlarının karşılanmasına, karşılanmamasına neden olabilir. Herkes her şeyi kendine alırsa gerçekten insanlar ihtiyaçları kadarını alamaz. Bu nedenle toplum gibi düşünmeye ihtiyacımız var. İsraf etmek dünyaya daha fazla zarar verir, dünyanın kaynaklarını bitirir. Ve bizim şu an onlara çok ihtiyacımız var. Ve biz de aslında Fridays for Future İstanbul olarak... İstanbul değil yalnızca tüm Türkiye olarak, bir sürü şehir, Eskişehir, Bursa, Ankara, Muğla, Bodrum, İzmir hepsi olarak koronavirüsün yanı sıra yıllardır karşı karşıya kaldığımız iklim krizini geri plana atmamaya karar verdik. Çünkü biz hep bunun için uğraşıyorduk, iklim kriziyle başa çıkmak için. Bu sebeple 3 Nisan'da çeşitli konuşmacıların katıldığı, Basından birkaç mecranın katıldığı, fiziksel değil ama dijital bir grev yapacağız. Çeşitli platformlardan da bunu yayınlayacağız. Katılımı açık olacak. Bunu da paylaşacağız Instagram hesabımızdan. Hepinizi de buraya davet ediyoruz. Çünkü inanıyoruz ki aslında dünyanın kaynaklarını korumak her anlamda önemli. Ne yalnızca koronavirüs ne yalnızca iklim krizi. Dünyayı korumaya ihtiyacımız var. Kaynakların değerini bilmeye ve insanlar olarak onlara sahip çıkmaya ihtiyacımız var. Bu yüzden 3 Nisan'daki dijital grevin de aslında hem moral anlamında herkese destek olacağını inanıyoruz. Teşekkür ederim. Merhaba. Ben Elizmina Tanrıverdi. 17 yaşındayım. Lise son sınıf öğrencisiyim. Bodrum'da yaşıyorum. 3 Nisan'da arkadaşlarımla birlikte dijital e, grev yapacağız Bodrum'dan. Ee, bu e, durumda kendim aslında çok e, endişeli hissetmiyorum. Çünkü e, bizi güzel günlerin beklediğini biliyorum. Ve e, dünya sürekli olarak e, bir kendini aslında yenileme e, içerisinde olduğu için e, bu durumunda en kısa sürede biteceğine inanıyorum. Biteceğini daha doğrusu umuyorum. E, o yüzden ümidim her zaman var. İnsanlığa mesajım e, umarım... Çok geç olmadan e, bir şeyleri düzeltebiliriz. E, çünkü gerçekten de e, bununla, bunun için savaşan çok fazla insan tanıdım. İnşallah e, verdiğimiz emeklerimizin e, karşılığını çok güzel bir şekilde e, alabiliriz. E, iklim krizini e, durdurabiliriz ve e, torunlarımıza, gelecek nesillere, dünya üzerinde yaşayan tüm canlara yaşanabilir bir e, gezegen bırakabiliriz. Çok teşekkür ederim. Herkese ben Pınar. Gelecek için Cumalar Bursa'da arkadaşlarla birlikte iklim aktivisi yapıyorum. Lise son sınıf öğrencisiyim. Şu anki durumlardan dolayı sadece benim değil, ekip arkadaşlarımın da bir tedirginliği ve motivasyon düşüklüğü var aslında. Bunun sebebi sadece koronavirüsü de değil, bundan sonraki sürecin belirsizliği. Ama ekip olarak hem de diğer tüm Gelecek İçin Cumalar ekipleriyle birlikte bu durumlarda bile vazgeçmeyip devam etmemiz bana umut veriyor. Tüm dünya olarak çok zor bir zamandan geçiyoruz. Ee, ama biz gençlerin hala umudu var. Biz umudumuzu yitirmedik ve değişimin zor gibi gözükse de biz bir şeylerin değişeceğine inanıyoruz. Bu yüzden biz 3 Nisan'da yapacağımız küresel iklim grevimizi online'a yani dijitale taşıdık. Malumunuz evden çıkamıyoruz ama iklim kriziyle mücadele etmekten de vazgeçemeyiz. Çünkü o da büyük bir gerçeklik ve... Büyük bir sorun aslında. Tüm insanlığın büyük bir sorunu. Bu yüzden biz de evden, dijitalden iklim grevi yapmaya karar verdik. Bu yüzden hepinizden desteğinizi bekliyoruz. 3 Nisan'da bu evde iklim grevi var ile bize destek verebilirsiniz. Ve ben en son şunu eklemek istiyorum. Bu... Aktivistlik sürecinde sürekli yanında bulunan ekip arkadaşıma Uğur, Nida ve Saadet'e çok çok teşekkür ediyorum. Ve bu üç isim dışında bizimle birlikte hareket eden ve bizim gelecek için Cumalar Bursa ekibinde bulunan tüm gönüllü ve aktivist arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Merhaba ben Atlas Sarrafoğlu. 12 yaşındayım. Ayrıca iklim aktivistiyim. Kendimi bulunduğum durumdan ötürü... Hala umutlu hissediyorum. Ne kadar da insan hakları ihlalleri olsa, ne kadar paramız veya teknolojimiz bizi ilerideki krizden, yıkımdan koruyamayacak olsa bile kendimi, belki bunu insan belki insanlar aydınlanır ve değişmeye başlarlar. İşte o yüzden benim hala umudum var. Ben insanlara güveniyorum. Bu yüzden insanlar mesajım da bilime inanmaları. Çünkü ne de olsa bunların hepsini bize bilim anlatıyor. Ve bilim gerçeği söylüyor bize. 3 Nisan'da bir dijital grev yapacağız. Bilgisayarlarını, tabletlerini ve telefonu olan insanlar bize herkes katılabilir. Siz de bekleriz. Teşekkürler. Merhaba ben Melissa Akkuş. Fridays for Future Türkiye ekibindeyim. Şu an bildiğiniz üzere gündem konumuz koronavirüs. Ve koronavirüs sebebiyle hem gezegenimiz hem de insanlık Çok şiddetli bir şekilde çarpışa uğradı ve bununla birlikte Kur'an'ın sebebiyle hem bireysel hayatlarımızda hem de toplumsal açıdan hayatlarımızda çok fazla değişiklik meydana geldi ve geliyor. Ve bunlarla birlikte de etrafımızda gerçekten çok çok fazla bir bilgi kirliliği oluşmaya başladı ve çoktandır devam ediyor. ve Bizim de bunlara karşı bir şekilde direnmemiz lazım. Yani bilimle, bilimin bize sunduğu verilerle, bilgilerle yol almak ve bunları hayatlarımızda uygulamak tek çare ve tek çözüm. Çünkü her zaman en doğru şeyi, en doğru söz bilim söyler ve biz de bilimin doğrultusunda ilerlemeliyiz. Merhaba ben Uğur Bayraktar, Fair Days for Future Bursa'danım. 19 yaşındayım, üniversite sınavına hazırlanıyorum. Bu yaşanan güncel... Hadiselerden dolayı çok yoruldum artık. Çünkü hem e, genç olduğumdan dolayı hem geleceğimi teminat altına almaya yönelik çalışmalarım hem de bu üzücü olaylar beni çok yıprattı ve yordu. Diğer gençleri de böyle olduğunu düşünüyorum ben. Yani Bir de evde takılma olduğu için e, bir etkileşim haline giremiyorsunuz yüz yüze olarak. Yani sadece duvarlar var. Onlar da konuşmuyor sizinle. Bilmiyorum, benimkiler küsmüş olabilir bana herhalde. O yüzden çok yorgun hissediyorum. Ama atlatacağız bununla. Ee, bir insanlığa mesaj vermiş olsaydım ilk önce geçmiş olsun derdime hepsine. Bundan sonra da sabır dilerdim. Hem onlara hem kendime. Ve bir de bu virüs için alınan önlemler. Devletlerin ve şirketlerin aldığı önlemler. Keşke iklim krizine yönelik alınsaydı bu kadar ani önlemler. Çünkü şunu düşünüyorum ben hani bu zamana kadar dünyaya gelmiş olan hiçbir virüs, belki de iklim krizinden dolayı kaynaklanacak ölümler kadar can almayacak bence. Ee, bunun dışında bir de 3 Nisan'da sahada bir eylem yapmayı planlıyorduk. Ama tabi bu acı olaylardan dolayı Sağda yapamayacağız ama biz gençlerde çare tükenmez. Dijital platformlarda yapacağız bu eylemimizi. Ayrıntılarını sosyal medya hesaplarımızdan alabilirsiniz. Merhaba, ben Elanaz Birdal, 14 yaşındayım, iklim akçı istiyem. 3 Nisan'da koronavirüs nedeniyle iklim grevimizi dijitale taşıyacağız. Çünkü koronavirüsünden daha büyük bir krizimiz var. O da iklim krizimiz. Kendimi koronavirüsünden dolayı kötü ve üzüntülü hissediyorum. Sonuçta herkese yarılan bir virüs ve şu an en gerçekçi örneği olan İtalya'da çok kişi öldü ve Türkiye'de de ölçü sayısı 3'e çıktı. Bu yüzden çok endişeliyim. Herkes gibi. İnsanlar mesaj verecek olursan o da bilime kulak verin. Koronavirüs için önlemlerinizi alın ve dışarı çıkmayın. Bunları söylemek istiyorum. Merhaba, ben Alisa Salıcı. 12 yaşındayım ve biriklim aktivistiyim. Kendimi şu anda bulunduğumuz durumlardan ötürü çok kötü hissediyorum. Her gün yüzlerce insan koronavirüsünden dolayı hayatını kaybediyor. Ama aynı zamanda birçok kadın, çocuk ve hayvanlar da şiddetten ve iklim krizinden dolayı hayatını kaybediyor. Biliyorum kendi sağlığımız ve başkalarının sağlığını korumak için evimizden çıkmamalıyız. Ama aynı zamanda bu duruma karşı sessiz de kalmamalıyız. Evimizden de olsa sesimizi duyurmalıyız. O yüzden ben 3 Nisan'da dünyamızın bulunduğu duruma karşı sessiz kalmayacağım ve dijital grevlilere katılacağım. Merhabalar, ismim Tibet Şahin, 16 yaşındayım. İçinde bulunduğumuz durumdan zaten iklim krizi sebebiyle ve hala daha yeterli önlemlerin alınmaması sebebiyle endişe duyuyordum. Buna bir salgının eklenmesi durumu daha da kötüleştirdi hem dünya hem de benim için. Ancak yine de koronavirüs kargaşası içerisinde dahi iklim krizinin unutulmamasını istiyorum. Her şeye rağmen umutluyum da böyle bir sorunun içerisinde FF olarak tüm dünya çapında bir grev gerçekleştirebileceğiz 3 Nisan'da. Bunun global çapta olması ve Greta'nın daha 1-2 ay önceye kadar dünya liderleri önünde konuşabiliyor olması beni hep umutlandırıyor. İnsanlar mesajım da evde durup kitap okusunlar yani bunu demek istiyorum. Ve 3 Nisan'da da grevimize katılsınlar. Tabi eğer 3 Nisan'a kadar hala evde durmaları gerekiyorsa ki büyük ihtimal gerekecek. Grev internet üzerinden olacak. Zoom Zoom uygulamasıyla yapacağız. FFF Türkiye için yani. Ee, böyle. Herkesi bekliyorum. Ben Yağmur Ocak. 13 yaşındayım. 8. sınıf öğrencisiyim ve iklim aktivistiyim. Hepimizin bildiği gibi son dönemde yaşadığımız virüs salgını nedeniyle evden çıkamıyoruz. Bu nedenle Fridays for Future Türkiye olarak daha önce 3 Nisan'da yapmayı planladığımız 5. küresel iklim dijital olarak yapmaya karar verdik. Çünkü biz... Tıpkı iklim krizi konusunda olduğu gibi bilim insanlarını dinliyoruz. Salgını önlemenin en önemli yolunun evden çıkmamak olduğunu biliyoruz. Ayrıca yakın bir gelecekte iklim krizine bağlı büyük felaketlerin yaşanacağını da biliyoruz. Çünkü bilim insanları bunu söylüyor. İnsanlar kendilerini tüm dünyanın ve tüm türlerin patronu sanıp ekosisteme istediğini yaparken birden bir virüs karşısında bile ne kadar çaresiz olabileceklerini gördü. İklim krizi karşısında da onlara alamaz felaketler başımıza gelmeden liderler bir an önce harekete geçmeli ve küresel işbirliği yapmalıdır. İklim krizi de virüsler gibi sınır tanımaz ve küresel çatla mücadele gerektirir. Bu yüzden hepinizi 3 Nisan'daki dijital grevimize destek olmaya davet ediyorum. Merhaba ben Samra 13 yaşındayım. Dalyan'da yaşıyorum ve iklim aktivistiyim. Şu anda hepimizin bildiği gibi dünyamız baya garip bir durumda. Avustralya'daki orman yangınlarından başlayıp Dünyadaki herkesi paniğe sürükleyen bir virüse kadar geldik. İnsanlığa mesajım, eğer bu virüsten sizi öldürebileceği için bu kadar korkuyorsanız, iklim krizinden de korkmalı ve harekete geçmelisiniz. Biz de hem kendi geleceğimiz hem de bizden sonraki jenerasyonların geleceği için 3 Nisan'da sokağa çıkamasak bile evlerimizden online iklim görevi yapacağız. Şokaktaki greve katılamaz yanı canlarım ama buna da katılmamak birazcık tembellik olmaz mı? İklim acil. Dünya acil durum ilan ediyor. Hmm. Hazırlayan ve sunan Can Tombil.